Yolların en güzeli ise Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin yoludır. Dinde sonradan icad edilen her şey biidat, her biidat dalalat, her dalalat da ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, varakmatullahi ve, ve berekat. Allah Azze ve Celle akıleden Cenneti arzulayan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle şu mübarek güller yaklaşır. Sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini sevdirsin. Ve cennete giren samimi kullardan eylesin. Aleyküm selam. Kardeşlerim bugün istek yaptığınız derslerden bir tanesini işleyeceğim. Dersimizin konusu akıl, akletme, bilgi. İslamda bilgi kaynakları, aklın sınırları, Allah'ın akla verdiği、e, çerçeve. Bunların üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasıl versin. Sohbete başlamadan önce dört tane ayet. öğretmek istiyorum. Birincisi, bu ayeti unutmayın hiç, ömrünüz boyunca. Enam 106, ikincisi Maide 48, üçüncüsü Nisa 105, dördüncüsü Maide 67. Ayetin meallerine bakacak olursak, Rabbim'dan sana vahyedilene uy, onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arasında Allah'ın Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmet ve Rabbından sana indirileni de indirileni tebliğ et. Bunlar her ne kadar değişik surelerde gelseler dahi birbirini takip eden, birbirini açan, birbirini tamamlayan ayetlerdendir. Yani ey Resul, Rabbından sana vahyedilene u. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arasında sana gösterdiğim şekilde hükmet ve indirdiğimi tebliğ et. Bu ayetlerin birinci muhatabı kimdir? Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Her ne kadar Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber doğsa, bir resul doğsa, aynı zamanda nedir? Bir kuldur. Daha önceki derslerde öğrenmiş olduğumuz bir hayde vardı. Neydi? İtibar lafzın umumiliğine nedir? Sebebin hususiliğine değil. Burada her ne kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhatapmış gibi gözükse de bu ayetler ne nesk oldu ne de hükmü kalktı. Bu ayetler hepimizin şu an muhatap olduğu nedir? Ayetlerdir. Öyleyse Resul kelimesini kaldırıp Hepimiz muhatapsak, şu şekilde ayetleri manalandırdığımızda, ey kul, Rabbünden sana vahyedilene uyu, onların arasında Allah'ın indirdiğine hükmet, onların arasında anladığın gibi değil, kendi görüşünden değil, sana gösterdiğim şekilde hükmet ve insanlara indirlerini nedir? Tebliğedir. Bir resulün bunlara uymakla mükellefiyeti varsa, Biz inanan insanların da indirileni bilmemiz, indirilenden hükmetmemiz, indirileni anladığımız gibi değil Allah'ın ve Resul'un gösterdiği, öğrettiği şekilde hükmetmemiz ve bu öğren indirilenini yapmamız, tebliğ etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Şimdi bu ön bilgiden sonra girelim İslam'a göre bilgi nedir, ne değildir? Bunu bir irdeleyelim. Kardeşlerim, bilgi ilim için birçok tanımlar yapılmakla birlikte İslam alimlerinin çoğununa göre bir şeyi idrak etme veya ot malum olanın olduğu hal üzerine bilinmesidir. Bu anlayışa göre yanlış malumata ilim bilgi denilemez. Ebu Cehil'e cahillerin atası anlamındaki bu ismin verilmesine sebep Bilinmesi gerekenleri hiç bilmemesi değil, yanlış bilmesidir. Allah Azze ve Celle kitabında Rabbim ilimce her şeyi kuşatmıştır. İlim ancak Allah katındandır demiştir. Kur'an-ı Kerim'de ilim en sık kullanılan anlamıyla ilahi vahiden kaynaklanan yani Allah'ın verdiği bizzat bilgidir. İlim Allah'tan olduğuna göre İslam'ın tamamı da nedir? İlimdir. Birisi İslamı, İslam'ın bilimlerini kötüliyorsa, o insan nedir? Cahil insandır. Ve Allah kendisinden razı olsun, Allah Resulü'nün İstilatı ve Sılağın damadı Ali'nin de dediği gibi, eğer İslam dini, akıl dini, mantık dini, rey dini olacak olsaydı, ben ne yapardım? Ayağımın altına meslederdim. Ama ben onu yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ayağının üstüne mest ederken gördüm demiştir. Öyleyse Allah'tan gelen her şey neymiş? İlim. Yani İslam'ın tamamı ilimdir. İslam dini, akıl dini değil vahiy dinidir. Alim de gerçek anlamıyla nedir? Müslümandır. Burada ilim Allah'a tam anlamıyla tek gerçek olan hakka, hakikate dayandığı için mutlak ve objektif bir geçerliğe sahiptir. Vahiyle özleşen ilim kesin bilgidir. Onun için ilmi yani hakka, hakikate dayanan, ilahi nur olan Allah'ın verdiği bilgiyi kabullenmeyen insan ister adı porof olsun veyahut ne olursa olsun cahil bir insandır. Bu cahillerin en meşhuruna da Ebu Cehil denir. Böyle kişilerin oluşturduğu toplum düzenine de cahilliye toplumu denir. Yani İslamın dışında bir şey bilgi kaynak kabul eden toplum, ne kadar kendilerini çağdaş görürse görsün, onların da Ebu Cehil diye Profdi, aslında Ebu Cehil sistemleri de cahilliye sistemidir. Allah'ın kendisine eşyanın tüm isimlerin öğretmesi sayesinde insan, meleklerden üstün olabilmiş. Ve bu ilim sıfatından dolayı da halife sıfatını kazanmıştır. Hilafet sıfatının tahakkuku içinde mutlaka kullanılması gereken araçların başında ilim gelir kardeşlerim. İmam Bukhari'nin kitab-ı ilimde naklettiği gibi ilim amelden ve davetten önce gelir diyor. Evet. Evet. Şimdi gelelim bilgi nedir? Bilginin mahiyeti nedir? Neyi ne kadar biliyoruz? Bildiklerimizin doğruluk derecesi nedir? Bilgimizin kaynağı nedir? Nereden elde edilir? Duyularımız bize bilgi sağlayabilir mi? Aklımızın bilgi ile ilişkisi nasıldır? İnsan gerçeği, varlığın hakikatini, gerçeklerin neler olduğunu, ilahi meselelerin esasını hangi yollarla bilir? Bilginin sebepleri, kaynakları nelerdir? Bu ve benzeri sorular, insan olmanın zihnini sürekli meşgul etmiştir. Ve bugün bakın, ilahi kaynak olan, kesin bilgi olan vahiy ilmini terk eden topluluklar, kitap ehli başlı olmak üzere tamamen kitaplarını tahrip etmişler, peygamberin sözlerini tahrip etmişler. Allah'tan gelen vahiyi ne yapmışlar? Ters düz etmişler. Ve gelen vahiy hiç tahrifet meseleleri bile biz şöyle anlıyoruz diyerek yine tahrifeme atmışlar gitmişler. Mesela bir kader meselesine bakın, kaderiye mesebinin en başında yani bu pisliği çıkaran adam basit bir adam değil çok akıllı birisi. Yani nasıl bir insan güzelliğinde? nasıl bir insan malından, nasıl bir insan gücünden, kuvvetinden imtihan oluyorsa, akıllı olan insanlar da aklından ne yapar? İmtihana tabi tutulur. Kaderiye mezhebindeki insanlar aklını devreye sokmuşlar, vahiy devreden çıkarmışlar ve ne olmuşlar? Mecusi köpekleri olmuşlar. Cehennem köpekleri haline gelmişler aleyhissalatü vesselamın diliyle. Çünkü kaderiyeler ee, cehennemin Köpekleri durumundadır. Yani akıl vahiylen,、e, vahyen önüne akıl geçerizgiyan müşkurat orada ne yapıyor, başlıyor ve bakın İslam'da ayrılan, çıkan fırkaların hepsine bakın, her fırkayı çıkaran, çıkaran adamın ismiyle anılır vaziyettedir. Bunu anladınız mı? Yani o adam oraya aklını sokmuştur, o adamın görüşü diye. bilinsin diye hep o insanın ismiyle alınmıştır. Cehmiyeydi, işte müşebbiheydi, falandı, filandı. İslam'daki ne kadar çıkan bidat fırkalara bakarsanız bakın. Ama İslam deyince nispet nedir? Allah'a. Müslüman deyince Allah'a inanan insanadır. Ama falan filan dediğini mesela günümüzde güncel olarak ele alalım. Nurcu deyince, Süleymancı deyince kime gidiyor isim? bir insan bir şekil koymuş bir ölçüler koymuş o ölçülerin doğru olduğuna inanıp onunla cennete gideceğine inanan insanlara ne deniyor? Nurcu deniyor. Baştaki adama ne deniyor? Çünkü peygamberin sıfatına geçirmişler Said-i Nursi deniyor. Bugün vekili nedir? Fethullah Gülen'dir, falandır, filandır. İslam'daki kaynak ise direk nedir? Allah'a dayanan bir kaynaktır. Bir Resul dahi İndirilene uymakla, indirilenden hükmetmekle ve indirileni kendisine gösterildiği şekilde hükmetmekle anladığı gibi değil ve indirileni tebliğ etmekle nedir? Mükelleftir. Onun için dindeki bilgi kaynaklarına dikkat etmek gerekir kardeşlerim. Kimine göre gerçeğin bilgisi sadece duyu organları vasıtasıyla bilinir. Bu inanca sahip olan sadece gözlenebilen, ölçülebilen, deneye tabi tutulan şeylerin bilineceğine inanırlar ki bazılarına göre de bilginin elde edilme yolu sadece akıldır. Bilgi kaynağı olarak yalnızca aklı kabul edenler, aklın kavrayamadığı, idrakın alamadığı şeylerin bilinemeyeceğine inanırlar. Bazıları da, bunları neden örnek olarak veriyorum? Bizim içimizden çıkar, fırkabımlar. Bazıları da ilhama inanır. Rüya yoluyla, keşif yoluyla bilgi verildiğine. Hani derler ya çeşmeye gitmiş, hızır uğramış. Ya adam hiçbir kitap okumadı ama ona hızır uğradı. Her şeyi ne yapıyor? Biliyor, Biliyor. tipinde.、E, Kimi sezgi yoluyla bilgi edineceğine inanır. Diğer vasıtaları bilgi kaynağı olarak ne yapmaz? Kabul etmezler. Bugün mutezileyle tasavvufçular birbirlerine nedir? Kalnı bıçaklıdır. Bugün bakın, nerede türbe, tarikat, şu bu var, mealcilerin、e, bunlara saldırdığını görürsün. Onların da ona saldırdığını görürsün. Neden? Çünkü biri birini ilah kabul etmiyor, biri de birininkini ilah kabul etmiyor. Biri alabildiğine akla selayet veriyor, öbürü de aklı hiçe sayıyor. Bunlar da birbirine ne yapıyor? Çarpışıyor. Mesela Mahmud Efendi cemaatıyla Abdülaziz Hayındır Şeyh、e, Süleyman Yoğurt mu diyor. Onların cemaatini düşünün. Görüldüğü gibi herkes kendi inancına uygun bilgi kaynağını kabul etmekte. Diğer vasıtaları kaynak olarak kabul etmemektedir. Bir önemli noktaysa kardeşlerim, burada saydığımız vasıtaları bilgi kaynağı olarak görenlerin vahyi bilgi kaynağı olarak kabul etmemeleridir. Yani gelin neden peygamberi inkar ediyorsunuz dediklerinde, dediğimizde Onlar derler ki biz kabul ediyoruz Allah'ın kitabı var、e、bunun subutu katil ama bunun subutunun dalalet ettiği mananın beyanı nedir katil değil zannidir yani böyle cümle kullanarak ne yapıyorlar? Laf cambazlığı yapıyorlar evet Kur'an Allah'ın kelamıdır bunda şek şüphe yoktur ama peygamberin sözü Allah kelamı nedir? Değildir o insan sözüdür kabul edilebilir de edilmez de tipinde ne yapıyorlar? Şarlatanlığa gidiyorlar. E peygamberi devre dışına çıkarınca kim giriyor devreye? Kim Kendi akılları. Kendi akıl. Yani kabul ettikleri görüş o devreye ne yapıyor? Giriveriyor. Evet. Kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Hak yoldan ayırmasın. Herkes kendi inancına uygun bilgi kaynağını kabul etmekte, diğer vasitaları kabul etmekte, etmemektedir. Kur'an'da ve Sünnet'te gelen bilgi kaynağını vahiy olarak kabul eder. Bu da en başta doğru haberleri, duyuları, akıl yürütmeyi ne yapar? Yasaklar. İslam dini vahiy dinidir. Akla, mantığa uymasa da İslam dini nedir? Vahiy dinidir. Uymak zorunda da nedir? değildir. Hayatın gayesi nedir? Allahı birlemek, Ona inanma, Ona kulluk yapmak, Onu tanımak, Onu bilmek, bilgilerin en üstünü ve en yücesidir. Şimdi gelin vahiyi bırakalım, diyelim ki İslam dini akıl dinidir. Gelin Allah'ın isim ve sıfatlarına gidelim. Kimi Allah Azze ve Celle'yi ne yapmıştır bir taşa? Bir kadını, bir insana, her şeye ne yapmışlar Allah'ı benzetir hale getirmişler. Kimi tutmuş, sıfatları inkar etmiş, kimi tutmuş Allah'ın sıfatlarını insanlara ne yapmış, benzetmiş, kimi birini kabul etmiş, birini ne yapmamış, kabul etmemiş. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle, her şeyi yaratacak, her şeyi bir nizama koyacak. Ve insanların anlayışına göre kendisini tanıtmak için siz istediğiniz gibi beni tanıyın diyecek. Bu mümkün olur mu? Mümkün değil. Ancak bir vahiy ile bu mümkündür. Ve Allah Azze ve Celle kendisini、e, ne yapmıştır? Tanıtmıştır. İmam Bukhari'nin tahlikinde bahsettiği gibi Allah kendisinden razı olsun. İbni Abbas'a sen Rabbini nasıl tanırsın diye bir soru sorulmuş. İbn-i Abbas diyor ki kim dinini reyle, kıyasla, akılla anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollarda ne yapamaz? Kurtulamaz. Bakın sorulan soru ne? Sen Rabbini nasıl tanırsın? İbn-i Abbas önce birinci ölçüyü koyuyor. Yani İslam'da aklın zerre kadar selayetinin olmadığı. Yani vahyin yanında. Rabbim beni kitabında kendisini nasıl tanıtmışsa Onu hiçbir şeye benzetmeden, içini boşaltmadan, olduğu gibi nasıl kendisini vasıf ediyorsa, Resulü da sünnetinde nasıl bildiriyorsa, olduğu gibi alıp kabul edelim, ona iman edelimdir. Ama başındaysa kim dinini reylen, kıyaslan, akıllan anlamaya çalışırsa, ömrü boyunca evli büyülü yollarda ne yapamazmış, kurtulanmazmış. Evet kardeşlerim demek ki akıl、e, önemli bir şey olgu elbette ki bir insanın mükellef olabilmesi için bazı şartlar vardır birinin burada akıllı olması buluğa ermesi sağını solunu ayırt etmesi fakat her organın belli bir、e, alanı vardır mesela şu an gözünüz şu odanın dışında bulunduğunuz evi iş yerini görebiliyor mu? Göremiyor. Neden göremiyor? Çünkü duyu organı sınırlıdır. Burnunu şimdi evdeki, mutfaktaki kokuyu alabiliyor mu? Alamıyor. Neden? Çünkü belirli bir alanı vardır. Aynen aklında belli bir neyi vardır? Alanı vardır. Her şeyi ne yapamaz? Bilemez. Her şeye cevap ne yapamaz? Veremez. Ama vahye gittiğimizde ihmal edilen bir konu yoktur. Birbirine zıt bir mesele yoktur. tenakus olan, birbirine gafil bulunan bir mesele nedir? Yoktur. Ama dünyanın en akıllı insanlığı dahi getirseniz muhakkak gafil kaldığı bir yer veyahut söylediği şeye zıt olduğu bir yeri ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Veyahut atamız Adem'i düşünün. Adem aleyhisselam unuttu, inkara saptı ve Allah da diyor kiramen katiklerini halketti diyor. Düşünün unutma bile insanda nedir? Bir eksikliktir. ama Allah Azze ve Celle'yi ne unutma ne uyuklama mümkün değil. Nedir? Tutmaz. Öyleyse gelen bilgi vahyi olmadığı müddetçe insanları nedir? Bağlayıcı değildir. Onun için İslam kaidelerinde şöyle bir usul vardır. Zan ifade etmeyen bir şey insanları ne yapmaz? Bağlayıcı yapmaz. Yani edinleyin şeriye İnsanları bağlayıcı olabilmesi için zan ifadesi yapmayacak, etmeyecek. Kuranda zan var mı? Var diyen var mı? Mümkün değil. Sünnetten? Mümkün değil. Ama bunun dışında icmâidir, kıyasdı, fukhâidir. Yani bunlar akla giren, alimlerin ilgisine, bilgisine giden şeylerdir. Bunlarda zan mümkün mü? Yani isabet de edebilir, hata da edebilir. Öyleyse zan ifade eden bir şeye kesin bilgi diye bakmamız nedir? Mümkün değildir kardeşlerim. Şimdi İslam inancına göre insan gerçeğin bilgisine üç yoldan gider. Yani bilginin kaynağı üçtür. Bunlar doğru haber, yani vahiy ve mütevatir haber. Selim hisler dediğimiz beş duyu ve akıl. Doğru haber nedir? Yani vahiy Sözlük anlamıyla vahi, işaret etme, gizli, suratlı bir şekilde bir şeyi bildirme, elçi gönderme gibi manaslara gelir. Terim olarak vahi ise Allahu Teala'nın insanlar içinden seçmiş olduğu peygamberlerine ilahi bir yoldan mesajlarını, emir ve yasaklarını, dua'yı, ibadet şekillerini nedir bildirmesidir. Bu tanımda geçen ilahi bir yoldan ifadesi. vahyin insan aklının kavrayışının üzerinde bir şey olduğunu peygamberler hariç insanların vahyin mahiyetini tam olarak bilemeyeceğini ifade eder. Mesela vahyin içinde hurufu mukatta dediğimiz, müteşabih dediğimiz yerler var mı? Var. Buralara sadece ne yapın? İman edin diyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelirken Yahudilerden alimleri toplanıp geliyor. Niye geliyorlar? Surelerin başında Elif, Lam, Mim, Yasin, Ra gibi kelimeler geliyor ya. Tutuyorlar yazmaya başlıyorlar. Onlar ebced yapıyorlardı. Yani harflere ee, rakamlar verip işte Muhammed'in ömrü ne olacak? Dininin ömrü ne olacak? Bunu hesaplamaya çalışıyorlardı. Sonra işin içinden çıkamıyorlar gidiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam gülüyor. Kim? Yıldıza bakar. Kehanette bulunur. Ebcedden uğraşır, cifir yaparsa onun İslam'dan nasibi yoktur diyor. Anlatabildim mi? Hurufu mukattaaya sadece iman edip geçeceksin. O kadar. Ama Yahudiler ne yapmışlar? Onlara bir şeyler düşmüşler ama işin içinden çıkamamışlar. Ama bugün çıktıklarını iddia edenler var mı? Var. var. O cümlelere tüküyorlar harf. İstanbul'da bilmem kaç yılında şu olacak. İşte falan yerde şu olacak, şu falan yerde şu olacak. Birazdan okuyacağız ayeti. Kaybı bildiğini iddia edene ne denir İslam'da? Caffirdir. Allah kaybı hiç kimseye ne yapmamıştır, bildirmemiştir ve paylaşmamıştır. Kardeşlerim Allah hepimize rahmet etsin, hayırdan ayırmasın. Bizler ancak vahin sayesinde ahireti. cenneti, cehennemi, melekleri yani kayıpla alakalı ne varsa ancak vahiyen biliriz. Düşünün şimdi bir adam çıkıyor cennet cennet dedikleri birkaç köşklen birkaç huri isteyene ver onları sana beni gerek bana seni gerek seni diyor. Veyahut köprü yaptırmışsın kıldan ince kılıçtan keskin. Erkeksen bile Allah sen geç beri diyor. şimdi bu insanların sözleri vahiy diye bakılırsan veyahut işte bir ben vardır benden içeri sen eğer ilim ediyorsun ilim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir, sen ilim bilmiyorsan bu nice bilmektir gibi bu sözleri insanlara ne yapıyorlar? Vahiy olarak ezberletiyorlar. E bu ezberlenince bu sefer Allah'tan gelen vahiye ne yapıyor? Gölge düşmeye başlıyor ve bu sefer cahil insanlar Ona vahiy gözüyle bakınca bu sefer ne dediği, ne yaptığı, ne şekilde ibadet ettiği belirsiz topluluklar çıkmaya başlıyor ki neyi kabul ettikleri, nereye kadar kabul ettikleri, neyi reddettikleri, nereye kadar reddettiklerini anlamak bile mümkün olmuyor. Yani bugün İslam'ın içine giren bu fırkalara, bidat fırkalarına baktığımızda hep batıl olarak gelmiyor bu insanlar. <gülüyor> yani hak olarak kabul ettikleri noktalar da var ama batıl olarak kabul ettiği noktalar var. Düşünün şimdi mürciye cehennemi ne yapmıyor? Kabul etmiyor. O sadece diyor, bir korkutmadır diyor. Yani、e, cennettir diyor. Allah'ın rahmeti geniştir diyor. E şimdi bu nasıl bir bilgi? Ümidi aşırı giderek zorlayarak、e, aldığı kendi kafasına göre kullandığı nedir? Bir terimdir. Harcılara bakıyorsun, ne diyor? Küçük günah işleyen de, büyük günah işleyen de birleştiriyor. Herkes evde diyeceğinde mi sokuyor? Ya cennetlikdir, ya cehennemlikdir. Netice de şefaat inkar oluyor. Bir çok şeyi ne yapıyor? İnker a gidiyor. Hangi bilgi ile? Korkuda aşırı gitti. O da sıhhatli, sağlıklı düşünmesine ne yaptı? Mani oldu. İndirilen ayetleri kendi aklıyla ne yaptı? Yargılama. Ve kendi boyasını vererek bu şekilde ne yaptı? Düştü gitti. Onun için kardeşlerim vahiy dediğimizde vahiy ancak Allah'tan gelen kesin bilgidir. Ahiret bilgisini. Mesela bugün、e, kabir azabını inkar eden insanlar yok mu? Neden inkar ediyor?、He? Bir hayvan bile kendine gelecek zararı ne yapıyor? Ayırt edebiliyor. Sınırlarını çiziyor. Ama inandım diyen bir insan hala daha vahiyin sınırlarını ne yapamıyor? Anlayamıyor. Bunun adı Porof da olsa bu bir cahildir. Yani o topluluğa uyanlara da cahiliye der, cahiliye toplumu denir. <gülüyor> Kabir azabını inkar etmeleri sadece akıllarına almadığı için bir mantık çelmesi kendilerine göre ne yapıyorlar? Görüyorlar.、E, i̇nkar etmelerine sebep nedir kardeşlerim? Adem'in gününde ölene, kıyametin kopma saatinde ölenin azabı bir mi? Allah adalettedir, hiç kimseye zulüm etmez. Söz doğru, bunda bir şey yok. Ama Allah Azze ve Celle, dehre söyünmeyin diyor, dehir benim diyor. Zamanı söyünmeyin, zamanın kendisi benim diyor. Ölen için zaman diye bir şey nedir? Yok artık bu kavram yok. Bu sadece diriler için. Ama bunu inkar eden sıfatı da inkar ettiği için ne yapıyor? Direkt oradaki inkara gidiyor. Vahye inansa hiçbir müşkülat ne yapmayacak? Kalmayacak. Vahiy sadece kayıp alanında bilgi kaynağı değil aynı zamanda bütün varlıkların sahibi ve yaratıcının her şeyi bilen zatın haber verdiği her konu için kesin bilgi kaynağımızdır. Bunda zan, şek, şüphe yoktur. Allah Azze ve Celle Enam suresinin 59. ayetinde kardeşlerim. Gayb hazinelerinin anahtarı Allah'ın yanındadır. Gaybı ancak o bilir. O karada ve denizde olan her şeyi bilir. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki onun haberi olmasın. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki onda bizim bir emrimiz olmasın. Bir yaprağın kımıldaması dahi Allah'ın İlmi yanındadır kardeşlerim. Mülk 14'te yaratan Allah hiç bilmez mi? Ve Allah her şeyi bilendir diyor enfal 73'te. Evet kardeşlerim, yine vahiy konusunda şura 51'de cahiliye toplumlarında vahiy kabul etmeyen cahili eğitim sistemleri, vahiy ilim kaynaklarının bilgi vasitalarını vasitalar olarak içine ne yapmazlar katmazlar? Bugün yaşamış olduğumuz şu toplum tam bir cahiliye sistemidir. Ve tam bir kokuşmuşluk haldedir. Şu yaşamış olduğumuz toplumda insanın yaratılışını, ilk tarihini ne diye öğretirler? İlci. He? Hiç Allah'ın öğrettiği kesin bilgiyle ne yapmazlar? Öğretmezler. Bugün en akıllı veyahut Poraft dedikleri, o dekan dedikleri, Abu Cehilllere sorul, maymundan geldiklerini söylerler. Darwin teorisini ne yaparlar? Savunurlar. Doğru olduğunu kabul etmezler. Neden? Çünkü vahiy kabul etseler, ona göre hayatlarını ne yapacaklar? Şekillendirecekler. Onların kabul ettiği sistem tamamen cahilliye sistemidir ve bu sistemler kardeşlerim kesinlikle kesin bilgiyi ne yapmazlar kabul etmezler. İşte bakın yaşamış olduğumuz şu toplumda iki üç günlük olaylara bakın. Mısır gibi bir yerde Mısır devlet başkanı namaz kılan birisi mi? Hafız birisi. Hacca gitti. Konuşurken yani olangi olaylara şöyle geriye dönün. Yatsının vakti girdi. Geçti kendisi ezan okudu. Parlamentoda namaz kıldırdı. E şimdi bu Böyle bir insanı doğru yanlış lehda lehde hiç eleştirmiyorum, namaz kılan bir insan olacak alıyorum. Şeytan sever mi?、Hayır. Ve sistemlerinde Firavun'u anlatan, cahilliğe sistemi anlatan, putculuğunu anlatan, kula kulluluğu anlatan bir sistem, böyle bir insanları kabul etmesi mümkün mü? Ve insanların gözünün içine baka baka demokrasi diyorlar, yani özgürlük diyorlar. Akılcıyız diyorlar. Çağdaş diyorlar. Buyurun. Seçimle geliyor. Onların sisteminde böyle seçimle gelme var. Seçimle gelen bir adamı ne yaptılar? Biz darbe yapmıyoruz dediler. Namaz kılanı götürdüler. İstavrus çıkaran, Hac çıkaran, Hristiyan bir kafiri getirdiler. Başak koydular. Yani akıl akıl sistemlerinin yaptığı nedir? Budur. akıl sistemleri de işine geleni yapar. Yani akıl ettiğini veyahut bu bana zarar verir veyahut kar verir dediğinden değil. Mesela öyle insanlar vardır ki kendilerini akıllı zannederler.、Yani、kendileri akıllı öbürleri deli. Akıllı adam sevmediği ortama gitmez. Sevmediğiyle de konuşmaz. Sevmediği ortama gidiyorsa orada da onu sevmeyen insanlar vardır. Evet. Demek ki vahiyi iyi anlamak gerekiyor. Her şeyi tümüyle bilen, Allah'ı bilime karıştırmak istemeyenler, hiç uzlaşmaması gereken bilimle cahilliği bir arada barındırma şerefini kazanabilmişlerdir. Sözde bilim adamları, ilk insanın yaratılışından, onun bilgi sahibi olmasına, kalemle yazmasından, Fıtratıyla ilgili özelliklere kadar birçok konuyunu apmışlardır, vahiyi inkar etmişlerdir. Ama Allah Azze ve Celle insanın yaratılışını, kadının yaratılışını en ufak noktalarına kadar bir çinem etten tutun, bir meniden, bir sudan tutun, en ufak noktasına kadar hiçbir şeyi kapatmadan ne yapmış, açıktlığıyla bize anlatmıştır. Ama sözde bilim adamları bunu ne yapmıştır? Gizlemişlerdir. Asla insanlara öğretmemişlerdir. Hatta yaşamış olduğumuz şu toplumda çocuklar okula gittiğinde din dersi bile lütfen öğretilen bir seçmeli ders haline getirilmiştir. Ve derse giren insanlara bile ehliyetli o dini bilen anlatabilen insanlar girmemiştir. Ya müdür mavini girmiştir ya bilmem ne girmiştir. Tamam çocuklar ders kaynamasın, ne öğrenirseniz öğrenin demiştir. Evet, yani neticede yaşanılan toplum aklı ön plana ne yapmış, çıkarmıştır. Ama vahiy ve akıl kıyamete kadar ne yapacaktır? Çakışacaktır. Bunun adı toplumda nedir? İman ve küfür savaşıdır. Aklı savunanlar küfrü, vahiy savunanlarsa imanı seçmiştir. Yani enflasyonmuş, şuymuş, buymuş aslında değil. İman ve küfür savaşı vardır. Burada seçme, imtihanı kazanma veya kaybetme olayları gündemdedir. Yine haberin çeşitlerinden mütevatir habere baktığımızda çok sayıda güvenilir kişinin yani yalan söylemesi mümkün olmayan topluluğun bir araya gelmeleri ve yalan söylemeyen topluluğa aktardığı haberlere Yenil ki asıl bilgi kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar tevâtir yolları gelmiştir ve Kur'an mütevâtirdir. Bunun da、şey, şüphesiz yoktur. Hem yazılı olarak gelmiş hem de hafızların kafasında ne yapmıştır ee, doğru bir şekilde gelmiştir. Daha önceki kardeşlerim Hindistan tarafında İngiliz kafirleri Müslümanlara büyük oyunlar oynamışlar. ve onlara、e, tahrif ettikleri Kur'an ayetleri sureleri karıştırmışlar, ayetleri birbirine karıştırmışlar onlara Kur'an diye dağıtmışlar bol bol ama oradaki hafızlar, Allah onlardan razı olsun, oradaki bütün yanlışları düzeltmişler ve insanlara doğru Kur'an öğretmişlerdir yani bütün Kur'anları yaksalar <gülüyor> hafızalardaki Kur'an'ı ne yapamazlar yine yakamazlar çünkü Allah Azze ve Celle onu ben indirdim ben soracağım diyor. Yani ister kafada, ister kağıtta ne yapar? Korur. Yani kim bozmaya tarif etmeye çalışırsa çalışsın, onda muvaffak ne yapamıyor? Olamıyor. Ama tabii ki her şeyin bir alıcısı muhakkak vardır.、E, Arıyla kalkan bala konacak.、E, Sinekle kalkan da boka konacak. Yani yani、e, Hangi tarafa insan mail ederse hafıza gider doğruyu öğrenirse doğruyu öğrenecek. Tahrife edilmiş Kur'an'a doğru dersek ki günümüzde bunlar yok mu Yaşar Nuri'ler, eski diyanetçileri başkanı Ali Bardakçı, sonra Türkiye'de en yaygın olan meallerden Muhammed Esat'in meallerine bakın, Başörtüsünü inkar ederler, Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar ederler, Kabir Azabını inkar ederler. Şefatı inkar ederler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraça çıkmasını, bunların meallerinde ne yaparlar? İşlerler. Bunlar nedir? Yapılan tahriflerdir. Ama doğru bilgiyi öğrenmek istiyorsam, arının yanına gideceğim. Ne yapacağım? Bakacağım. Ali kibserde Allahü Tuhfa. Haberin yaşanılan çağda önemi de çok büyüktür kardeşlerim. Mesela görüntüli, sözlü, yazılı iletişim araçları her gün sayısız haberleri insanlara ne yapıyor, ulaştırıyorsun.、E, fakat bunların ne kadarını, ne ölçüde güvenebiliriz? Bu da nedir? Tartışıılır. Bu haberlerin tümü bizim bilgi kaynağımız, bilgi aracımız olabilir mi? Eğer bu araçlar hayra kullanılsa, belki de yeryüzünde inanmayan hiçbir insan ne yapmayacak? Kalmayacak ama ben inanıyorum ki bugün sahabeler yaşamış olsaydı bu teknolojiyi, bu haberleşmeyi sonuna kadar ne yapardı? Hayırda kullanırlar. Çünkü düşünün, o hallerinde bile dil bilmeseler bile dünyanın her tarafına davete gitmiş bu insanlar, İstanbul gün bize kadar gelmiş. Öyleyse Müslümanların da bu kaynakları çok hayırda, iyi bir şekilde. vaktini çarçur etmeden abuk sabuk şeylerle uğraşmadan, insanlara hayır veren şeylerle uğraşarak insanların hayırına ne yapabilir? Sebep olabilir kardeşlerim. Yani bilgi etmede, elde etmede vasıt olan araçların kendileri güvenilirken, güvenilir olmamasının nedeni doğru bir şekilde kullanılmamasıdır. Kısaca aletler yalan söylemez ama insanlar yalan söyler. Alete ne yaparsan onu yapar. Aletleri yalanlayanlara da vasıta yapılabilir. Kafirlerin hatta fasıkların verdiği haber ve bilgiyi araştırmadan, kesin ölçülerimizden test etmeden bilgi kaynağı olarak ne yapamayız? Kabul edemeziz. Çünkü Allah Azze ve Celle fasık birisi size haber getirdiğinde onun doğruluğunu ne yapın? Araştırın. Yoksa iki kağıt bildiğinize ne yapabilirsiniz düşebilirsiniz düşman olabilirsiniz diyor evet bilginin ilim sayılabilmesi ve bize zararlı değil yararlı olabilmesi için kaynağın güvenilir olması gerekir senin aklının anladığı değil anlayışının anladığı da değil bilginin doğru olması çıkartman zannın olmayacak evet Tevatürün şartlarına baktığımızda ise verilen haberler、e, duyu organlarına dayanmayacak. Efsane mitolojik habilinden ne yapmayacak? Olmayacak. Haberi nakledenler arasında da ittifak olacak. Yani yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğu yalan söylemesi mümkün olmayan topluluğa naklettiği ne olacak? Haber olacak. Evet kardeşlerim Allah hepimize Hayır versin, hayirden ayırmasın. Şimdi hislere baktığımızda ise hisler insanı her zaman ne yapar? Yanıltabilir. Görme duygusu göz, işitme duygusu kulak, koklama duygusu burun, tatma duyusu dil, hissetme duyusu deri dediğimiz duygu organları bizim algılarımızdır. Selim olması bu organların sağlam ve sağlıklı olmaların gerektiği içindir. özürlü ve sakat olmaması gerekir. Duyu organlarıyla elde ettiğimiz bilgiler sınırlıdır. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmeden önce insanların içinde edebi ahlakının dışında en akıllı bilinen ve danışılma merkezi sayılan, kafasına bir şey takılan, ihtilaf ettiklerinde müracaat ettikleri neydi? Bir insandır. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana, biz sana kitap verdik. Bununla ne yaptık? Öğrettik diyor. Demek ki insanın aklı vahiyin yanında bir hiç kardeşler. Yani hiçbir değer vahiyin yanında. Akıl bir hiçdir demiyorum bakın. Vahiyin yanında aklın zerre kadar selahti nedir? Yoktu. Eğer olsaydı resulun olurdu. Sohbete başlarken okumuş olduğumuz ayet-i kerimeye baktığımızda üçüncü de neydi? Sana onların arasında gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Anladığın şekilde değil. Çıkarımının şekilde değil. Allah'ın indirdiğiyle hükmet devamı gösterdiğim şekilde. Bir bakın namaz meselesine bakın. Bukhari'ye, Muatta'ya Cibril diyor geldi. Bana şu Kabe'nin ilerisinde Üç gün diyor namazı talim ettirdin. Sonra ashabının önüne çıkıyor. Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın diye namazı ne yapıyor? Ashabına talim ettiriyor. Yoksa bugün birisi çıkıyor diyor ki el kaldırılır da kaldırılmaz. Şuraya da bağlanır, buraya da bağlanır. Şöyle nerede bu? Resul bile kafasına göre namaz kılamıyorsa, Cibril kendisine nasıl öğretti, öyle kılıyorsa sen bugün vahye göre mi öyle de olur böyle de olur diyor yoksa aklına göre hangisini aklına göre diyor çünkü vahye gittiğinde numune nasıldır örnek tektir çeşitlilik yoktur onun için kardeşlerim vahye gittiğimizde hiçbir sıkıntı ne yapmıyor kalmıyor Rabbim hepimize hayır versin düşünün bir su dolu bardağın içindeki kaşığın kırık gözükmesi, sıcak sudan sonra ılık suyu derinin olduğundan daha soğuk hissetmesi veyahut bazen biz çocukken parka giderdik, orada aynalar vardı. Böyle çukur aynalar, hileli ayna diyorlar. Orada ayna seni olduğun gibi gösteriyor mu? Kafa büyük veyahut küçük, beden kocaman, ayak küçücük, böyle. Burada nasıl hile varsa demek ki duyu organları insanı bazen ne yapabilir? Aldatabilir. Aldanan bir şeyde sana ne yapamaz? Bilgi kaynağı sağlayamaz kardeşlerim. Ama akıl, insanda bulunan manevi bir kuvvettir. İnsan bu kuvvet sayesinde eşyayı kavrar, düşünme, bilme, davranışını belirleme, denetleme, yargılama, iyiyi kötüyü, iyi kötü, den kötüyü, kötüden iyiyi ne yapabilir? Ayırt etme melekesisidir. Ama aklımız bir ölüm olayını. aklımız bir vahyin mahiyetini, aklımız bir kabirdeki azabı, aklımız ahireti, ahiretteki olacakları, Allah'ın zatını, ruhu kavrayabilir mi? Mümkün değil. Ama fıtri olan meselelerimizi ne yapabilir? Burada akıl vardır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bu hurma aşılama meselesinde öyle mi diyor? Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz diyor. Ama vahiy konusunda ben size bir şey emredersen bunda istişare yoktur diyor. Ama dünyalık yani akli meselelerde senin tecrüben daha büyüktür. Senin dediğini yaparsın. Aynı hendek gününde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hazırlanın. Müşrikleri ne yapacağız? Şehrin dışında karşılayacağız. Selman geliyor. Allah kendisine rahmet etsin. Bu vahiy mi? Allah mı emretti? Yoksa Senin görüşün yani akli bir şey mi? Benim görüşüm öyleyse Allah'ın Resulü birşöyle şöyle yaparız diyor kendi aklını ne yapıyor Allah Resulüne arz ediyor Allah Resulü doğru söylüyorsun diyor ve Selma'nın dediğini ne yapıyor? Yapıyor ama akıl değil de Hudeibiye gününde Ömer geliyor soruyor Allah hak değil mi? Ha sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet İslam hak değil mi? Evet niye imzalıyoruz biz bunu diyor bu anlaşmayı niye yapıyoruz ama görünüşte hakikaten müslümanlara ters olan bir şeydi ama kimin işine yaradı neden çünkü vahiy ile emredilen bir şey Ebu Bekir'e gidiyor sukut ediyor sonra Ömer anlıyor ki bu Allah Resulü'nün aklından değil vahiy Ömer başını ne yapıyor hemen örtüyor başına bela gelmesinden veya lanete uğramasından ne yapıyor Korkuyor. Çünkü vahyin önüne bir söz söylediğinden korkuyor. Öyleyse kardeşlerim bize de düşen vahye ne yapma? İman etmedir. Ama aklında insanda muhakkak tesirleri vardır. İnsanı insan yapan, onu her türlü davranışlarında anlam kazandıran, ilahi emirler karşısında sorumluluk altına girmesini sağlayan şey akıldır. Bugün deliler kıyafetler muhatap mıdır? Dine değildir. Dine muhatap değildir. Halem onlardan ne yapmıştır? Korkmuştur. Yani demek ki aklında、e, selayette olduğu nedir? Yerler vardır. Akıl vahyi tanıdığı müddetçe vahye tabi olduğu müddetçe nedir? Akıl akıldır. Yine eğer akıl ibret alabiliyorsa verilen öğütü öğütü alıyorsa Ve bununla hidayete eriyorsa, cahiliye huylarından, adetlerinden, kibrinden, pisliğinden temizlenebiliyorsa, o akıl insana ne yapabiliyor? Fayda veriyor. Yok, oturuşuna, giyinişine, kalkışına, gelişine, gidişine dikkat etmiyorsa, ona zaten hiçbir şey fayda vermiyor demektir. Kur'an birçok ayetinde insanları düşünmeye, anlamaya, zikretmeye ve bunları tefekkür etmeye davet ediyor. bu faaliyetlerin hepsi aklın fonksiyonundadır. Akıl bunları düşünüyor. Ve Allah'a hakkıyla kulluk edebilmek için Kur'an'ın ne dediğini anlama, neleri yapma, nelerden kaçınma gerektiğini yine akıl sayesinde biz ne yapıyoruz? Bununla biliyoruz. Yine insan aklı aklı sayesinde taklitten kurtulur. Düşünün akıllı bir insan Allah'a ve Resul'una tabi mi olur? Yoksa gider birine kuyruk bulunur. Hangisi akıllı insan taklit edem değil, vahiy tabi olan insandır, vahiy öğrenen insandır. Neyen için inandığını kavrar ve İslam dinini akıl sahipleri insanları muhatap alır ve onlara sorumluluk yükler. Akıllı olmayanın dini yoktur. Allah Azze ve Celle onlardan kalemi kaldırmıştır kardeşlerim. Akıldan alakalı birçok atasözü de gelmiştir ki en akıllı insan öyüt alan insandır demiştir büyüklerimiz. Her nimetin bir şükru vardır. Akıl nimetinin şükru de düşünüp öyüt almaktır buyurur. İki şey var ki asla sonuna erişilmez. Biri ilim, birisi de nedir? Akıldır. Akıl ve iman ikiz kardeşdir. Biri olmadan birinin hayatta kalması mükündedir. Evet, akl etmek gerçek ilim sahibi olanında niteliğidir. Gerçek akıl sahipleri yani Allah'tan en çok korkan Allah'ın ayetlerini en çok bilendir.、E、akıllı insan da kimdir? Allah'ın ayetlerini öğrenendir. Hayvandan insanlar arasındaki fark nedir? Akın. Akın akın. Rabbini bulamayan akıl nicacı akıldır. Onlar hayvanlardan da aşağıdır. Eğer akıl gerçekten akılsa o akıl Rabbini ne yapacak? Bulacak. Rabbine ibadet edecek. Eğer Rabbine ibadet edemiyorsa neyi keşfederse keşfetsin. İnsanlığın yararına neyi bulursa bulsun. Hani bazıları der ya ya Edison ışığı buldu insanları karanlıktan çıkardı. Falan şunu buldu, şunu yaptı. Kardeşlerim bir şey Allah için yapılmıyorsa yapmaz. onun hiçbir önemi yoktur. Hiç üzerinde bile konuşmanın, düşünmenin, kafa patlatmanın bile anlamı yoktur. Aklın görevi araştırma, düşünme ve gerçeği bulmadır. Araştırmayan, düşünmeyen akıl görevini yerine getirmemiştir. Sahibini hayvandan daha aşağı duruma sürükler. Şimdi tasavvufçuları ele alın. Şeyh'in karşısında nasıl olacaksın? <gülüyor> Karset gibi ol. Ölü gibi olacağım. Hiçbir şeyi sorgulamayacağım. En alttan haber vereyim.、E, Vaktimiz bayağı uzadı. Hatta Nakşi Şeyhlerinde kitaplarından okuduğum için söylüyorum. Bir mollah olabilmesi için hanımını çırl çıplak Şeyh'inin yatak odasına göndermesi ve kalbine hiçbir şey getirmemesi gerekir. Mollah olabilmesi için. Hangi akıl sahibi, hangi şeriat sahibi bunu yapabilir? Ev.、Evet. Nakşi. Nakşilerin silsilesinin hepsinde yazıyor. Getiriyor. Aynen böyle geçiyor. Hatta Adıyaman Menzil grubunun tarihatlı şeyinde silsilesinde görebilirsin. Yine İslam taklit taklitcilik'e karşı çıkmış çünkü taklitcilik Allah'ın insana en büyük nimetlerinden olan aklı kullanmama ve başkalarına karşı körü körüne takliti getirir. Hatta İmam-ı Rabbani'nin mektubatında da gelir. Sana çıkarayım tek tek yerini. Tamam mı? Allah ile birlikte başka bir ilahın olmadığını akıl yine bulmak zorundadır. Çünkü Allah kitabında birçok örnekler veriyor. Onların diyor söyledikleri ne kötü şeydir diyor. Kendilerine gelince diyor erkekler Allah'a gelince kızlardır. Nasıl da kötü hüküm veriyorlar? Yani Allah'a eşler koşuyorlar. Biliyorsunuz Mekke müşrikleri kız oldu mu suratları karışır, erkek oldu mu sevinirlerdi. Çünkü、e, namus anlayışları iflas ettiği için kız çocuğu olduğu zaman renkleri dönüverirdi. Allah'a geldiğinde Allah'a taksim ettiklerinde Allah'a kızlar kendilerine gelince oğullardır. Akıl Allah Azze ve Celle'ye Kainatı öyle bir yaratmıştır ki, o kainatı öyle bir düzene koymuştur ki, eğer ilah iki olsaydı, gökler yerinde ne yapmazdı, durmazdı. Bu nizam kesinlikle ne yapmazdı, bu şekilde hareket etmezdi. Şimdi diyanetin çıkardığı bir kitapta okumuştum. Profalar, Ebu Cehil profaları bir semforzüm yapıyorlar. Allah nasıl biliniz? Hiç okumadığı halde insanlar Allah'ı nasıl bilip nasıl bililiyorlar? Diyorlar ki herkes Anadolu'ya gittiğinde işte tatilde şunda bunda gittiği yerlerde yaşlara gençlere sorsunlar nasıl Allah'ı biliyorlar ve bililiyorlar, analarını yazsınlar yine bir sempozyumda bunları paylaşalım diyorlar. Diyanet böyle bir sempozyum yapmış ve bunu kitaplaştırmışlar, kitap da okudu. Bir tanesinin naklediyi. Sabahın beşinde diyor köye girdim. Profanlatıyor. Çeşmenin başında diyor bir nene hoca karı diyor. Su dolduruyor. Selam verdim nene Allah kaç tane dedim diyor bir dedi diyor. Nerede göklerde. Nene senin okumuşluğun yazmışlığım var mı? Ya、yani、nasıl bildin Allah'ın varlığını birliğini? La oğlum demiş benim okumuş yazmışlığım yok ama. bizim köyde işte falan oğulları yıllardır muhtar. Filanoğulları geçen seçimde ona aday oldu. O onun tarlasını yaktı. O onu öldürdü. O kavga oldu. Şimdi filanoğullarından biri oldu da elhamdülillah ortalık suh oldu. Lan oğlum demiş yolu yok, yordamı yok. Böyle bir köyde ikinci bir muhtar çıkınca iş böyle olursa ikinci ilah olursa dünyada ne olur demiş. Yani kadının bu şeyini adam biraz teferruat ile kitabında nakletmiş. Evet. Aklın görevi araştırma, düşünme ve Rabb'ini nedir? Bulma. Ki İbrahim Aleyhisselam'ın örneğine baktığımızda karanlığın içinde, göklerde ne yapıyor? Bir ışık görüyor. Bu benim Rabb'im diyor. Yıldızı, ayı, güneşi. Daha sonra ne diyor? Ben doğup batanları sevmem. Muhakkak Rabb'im bana kendisini tanıtacak. ben kavmimin eş koştuklarından beriyim diyor. Yani Rabbini arıyor ama akılla Rabbini birliyemeyeceğini, onu tasavvur edemeyeceğini ne yapıyor? Biliyor. Vahye muhtaç olduğunu ancak vahiyle Rabbini tanıyabileceğini anlıyor ve bunu ne yapıyor? İtiraf ediyor. İşte aklın görevi bu. Düşünüp idrak edip, araştırıp ve ancak Allah Azze ve Celle bildirirse olacağını ne yapacak? idraç etmek zorunda. Evet, aslında gerçek akıl etme ve bilgi gücüne sahip olmayanlar, yani Allah'ın verdiği akıllı kullanmayanlar, kafaları küflenmiş, kalpleri mühürlenmiş ve manevi pisliklerle karalmış olanlar, bilgi ve kültürleri büyük zannedilse bile gerçekten zalim insanlardır. Akıllı olmayan ve gerçek gereği gibi kullanmayanlar, Akıl bağlı olmayan çocuklardır. Akıl bakımından reşit olmayan zeka özürlüdür. Aklını yitirmiş derilerdir. Aklını kullanmak istemeyip körü körüne başkasının taklit edenlerdir. Liderlerine, büyüklerine aşırı güvenip kendi yerine onların düşünmesini yeterli görenlerdir ya da aklını kiraya verenlerdir. Özetlen kardeşlerim. akıl, ölüm olayı, kabirde olanı, vahyin mahiyetini, melekleri, ahireti, Allah'ın zatını kavrayamaz. Bunlar aklın idrakında olan şeyler değildir. Bunlar tamamen vahyin sahasındadır ve bunun içine ben anlarım deyip vahyin yerine aklı geçirmek isteyen insanlar ancak kendisine rülmeden insanlardır. Sohbetin özü tahtaya yazdığımız üç maddeden ibaret. Aklın Kur'anı ve sahih Sünnet'i sorgulayan bir konumda olmaması, aklın Kur'an ve Sünnet'i anlamaya çalışması ve onun hizmetinde olması, tabiati anlamaya çalışırken tabiata içindeki tüm canlı varlıklara ve kendi hemcinslerine zarar vermemesi. Bunların bütünüyle uyum içinde olması aklın sorumluluğundadır. Evet, akıl iki şekilde kullanılır. Bu kullanımdan biri insanı dünya ve ahirette saadete götürürken diğeri de hüsnanda bırakır. Eğer insan aklını her şeyden üstün görür, tek ölçü ve tek hakim kabul ederse bu düşünce onu küfre, dalalete ve sapıklığa götürür. スパノフウエタラハクハクウィリップウナタビューランバトルバトルブリップウォンダンウザカランサンメルウラダネネシンウナテムズドラララアメリットメイゼウネステムゼウネスパニケーウォーメンウェブハンディケーウェシュデンライラエイラエンテスタフウケーウェットウェイウェルハンディラヘアプラ